Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ne atta ne eşekte ne de katına Aradığın o lezzet altın satırlar Et pahalı diyerek bozma asabı İşte altın satır aile kasabı İşte altın satır aile kasabı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 Geri sayım 12'den sonra mı başlıyor Demircan abi? <gülüyor> ne? Ne geri sayımı neye geri sayıyorsunuz? Hayır her gün 12'den böyle biraz önce geri saymaya başlıyoruz. Yani çocuklar da çiçek haber sayıyor. Ben de hayır, hayır diye bağırıyorum. Siz sayamıyorsunuz. Sayamıyorum ama sayacağım. Dünya Kupası başlayıncaya kadar sayacağım. Haa ne Dünya diyorsunuz? Hazırlık maçları ile ilgili ne diyorsunuz Demircan abi? Hazırlık maçlarının sonuçları belli. Bu sene maalesef buradan açıklamak zorunda olduğum bir şey var. Nedir? Maalesef Türkiye olarak diğer koparına bu sene katılamıyoruz. Ne? Ve bu açıklamam bana gibi düşür. Nasıl? Ben, onu biliyorduk zaten söylemiştin önceden. Biraz spor yaygı konuştun ya. <gülüyor> ondan beri ben bunları düşündüm. Tamam güzel düşünmüşsünüz. Heyecan da. Güzel bir dosya oldu. Evet güzel ülke katılıyor Dünya Kumaşı'na. Efendim? Evet güzel ülkeler katılıyor Dünya Kumaşı'na. Evet doğru değerli. Her şey yabancı devletlerinden. Biliyoruz onu da. Ama tabii ki Türkiye'yi bilen yabancı oyuncular da var. Mesela Ankara Spor'dan. Kimi biliyorsun Ankara Spor'dan? Ankara Spor'dan genel bütün sporcuları tanıyoruz. Yuric mesela. Doğru. Değil mi? Evet. Çünkü sen mesela. Bunlar Ankaraspor'da oynayıp da Dünya Kupası'na katılacak oyuncular. Ama Ankara hocumuzda futbolcu var mı? Maalesef. Yok. Peki biz bunu düşünerek üzülüyor muyuz? Bilmiyorum. Hayır, üzülmüyoruz. Neden? Çünkü, Çünkü ya evet, ne yok. yapacağız? Evet. Ama Ankara'mızdan Ankara'yı bilen, Ankara Kocu'nu tanıyan futbolcular tabii ki de var. İşte bunun heyecanına yaşıyoruz gençler. Işte. Bu oraya gidecekler, Ankara garip en güzel şekilde anlatacaklar. Kimler gidiyor şimdi Demircan abi? Yarın gidiyor. Kim son gidiyor? Kim son neden? Ne? kanalı var ya esmer oğlum. Ha ha ha. Gidiyor. Bu gidiyor. ayın aynı otucu. Yangacı otuz biri mi ola? Evet. Ya biri mi? Yarın otuz bir galiba. Yarın otuz Yani dokuz bir daha kaç eder? Korkarım. O... 10 gün, var. 10 gün kaldı evet yani 3 günden beri saat sonra bağırıyoruz ne diye bağırıyoruz 6, 5, 10, 7, 1, 0 diye yani geri sayın bütün geri sayımlar bizim evde oluyor geri sayım dünya, Kupa, dünya kupasının dünya üzerinde şimdinin heyecanı seren tek evde ki de bizim Muhakkak ki dem Demircan abi Direkt televizyon alacak mısınız bu yıl Yok televizyondan izlemeyeceğiz Nereden Gideceğiz Nasıl gidiyorsun Ben de onun onun açıklamasını İşlerine yapacaktım şimdi e, Hani akrabanızın adınızın yanına gidiyordunuz Almanya'daki Şimdi akraba'mız Bir kişi kalabiliyor da Evet. Hem yol parası Hem de iki kişi daha Ben nerede kalabiliriz Nerede kalabiliriz? Nerede kalabiliriz? Sana soracaktım ben onu. Çünkü bu her bir zira ile kara ağlamaya başlıyor. Ya onları böyle bir kafese koysanız olmaz mı kafes? Kafes de değil de ağlamaya başlıyor. Biz baba ne zaman götüreceğim bizi? Dünya kubasında bak çok fazla takım var. 32-33 takım var. En azından. Hem Almanya'ya gidecek, orada maçları seyredecek, Konya'ya izlesek, bizde ve futboldan anlar hale gelecek güzel olmaz mı dedi din Zira bana ziracın bunu diyemez karanın zaten hırıltıdan başka bir şey çıkmıyor ağzından zirac yani demedi de der gibi baktı der gibi baktı anlattı el işaretleriyle anlattı karada böyle böyle yapıyor nasıl <gülüyor> yani zirayı destekliyorum diyor. nasıl bir hareketle yapıyor onu nereden öğrenmişsin okuldan mı öğrendi ne yaptı Destek nasıl? Destek hareketi nasıl olur ya? Yani mesela biz de Almanya'yı da geziyoruz Evet. Da yapıyor. Yani kolunu uzatıyor bana doğru ama... İşaret parmağını böldük mi? Hayır hayır o değil. Avucuyla iter gibi yani. Bir şey itersin ya. Aha. Böyle masayı itirken şey yaparsın ya. Evet. Çünkü masa varmış gibi yani ama masa yok. Nereden öğrenmiş ben de hoşuma gittiğini anlıyorum. Gene yapıyor. Gene yapıyor, arkaya arkaya. Anlıyorum. Demircan abi, ben bu konuyu bir yere bağlayacaksak. Şimdi şey başla, tam bağlama zamanı. Yardım kapayana Demircan tılsımı Avrupa Kupasına dünya kupasına göndermek ya için. ben kendim için bir şey istemiyorum. Bizim için mi? Hayır, için şey Çocuklar için. Çocuklarım için. Doğru. önce çocuklar için istiyorum çünkü. Sene Almanya gidecek, seneye başkasının çocuklarının gitmeyeceğine maruz. İyi anlamda mı bu mu? kötü olarak? Yani iyi. Yani bugün belki bu sene benim çocuklarım gidecek. Seneye ben beni dinleyen buradan başkasının çocukları gidecek. Herkes sıra gelecek. Ama bu sene destekleyici verin arkadaşlar. Yardım kapanışını başlatın. Ne kadar? Şu kadar. Ben de bir milyon veriyorum Demircan abi. Bir milyon dakikadan. Ka Şimdi toplam ne kadar oldu? Bir buçuk. Bir buçuk mu? Bir buçuk oldu. İyi o zaman. Bir yok mu arkadaşlar? Sesimizi yok mu? Onlar gelir Demircan abi. Mikrofonları aç Ne? Aç, mikrofonları aç Herkes sesini duymak istiyorum. On gün kaldı. Garipteyim 10 güne rahat 15-20 milyon toplarız Demircan abi Müzik Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar